Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Kentin Tozun'a hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Birleşmiş Milletler Konut Hakkı programından birkaç cümleyle başlıyoruz. Evsizlik sadece konut hakkı ihlallerinin en şiddetlisi değil, aynı zamanda evrensel insan hakları noğumlarının tüm yönlerinin suistimal, ihlal ve yerine getirilmemesine yol açan bir statüdür. Evsizliğin hangi tanımı yapılırsa yapılsın bu durumdan mağdur olan kişiler toplumun üyelerinin çoğunun yararlandıkları fırsatlardan dışlanmışlardır. Ayrıca çoğu kez mağdurlar toplumlarına düzgün bir şekilde entegre olamazlar diyor program. Evet 2008 senesinde de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Özel Raportörü Sayın Raquel Rolnick'in 2008'de yaptığı, devletlere yaptığı bir uyarı var. Devletlerin bir sosyal hak olan konuttan çekilmeleri ve konutu bir meta veya finans varlığı olarak değerlendirmeleri sonucunda konut hakkı ihlal edilmektedir, diyor. Bugün evsizler dosyasını açıyoruz. Tüketemeyenlere artık kentlerde yer yok. Üst gelir grupları ile zengin turistlerin ihtiyaç ve arzularına göre... Birer tüketim ve arzu nesnesi olarak yapılandırılan kentler kapılarını alt gelir gruplarına, emekçilere, yoksula, yoksuna kapatmakta. Tüketim ve tüketicilik değerlerinin hakim olduğu neoliberalizmin şirketleştirilmiş dünyasında kentte, kentsel yaşamda metalaşmakta. Kentler artık misafirperver değil, perver. 80li yıllardan bu yana yoksulun, emekçinin kent merkezlerinden zorla tahliyelerini, soylulaştırılan kamusal alanlara erişimlerinin engellenişini giderek artan bir şiddette küresel ölçekte yaşamaktayız. Kriminalleştirici mekanizmalar vasıtasıyla meşrulaştırılan süreç, en ırkçı yüzünü evsizlere karşı uygulanan önlemlerde gösteriyor. Macaristan'da geçtiğimiz Eylül'de kabul edilen yasa gidişata vahim bir örnek. Ayrımcılığın ıkçılık aşamasının göz göre göre uygulanışı ve insan onurunun da paspas edilişiyle karşı karşıyayız. Evet, bugünkü programımızda Macaristan'da bu kabul edilen yasadan bahsedeceğiz. Sokak manzarasını kirlettikleri gerekçesiyle evsizlere, en başta turizm merkezleri ve tarihi alanlar olmak üzere kentlerin belirli bölgelerini yasaklayan ve sadece dolaşım ve seyahat özgürlüğünü değil, insan onurunu da çiğneyen bu Hilaller Yasasını, bu da e gittiğimizde, bu da e örgütlendiği "City for All" adlı dernek çatısı altında tartıştık. Binlerce evsizin yaşamakta olduğu Budapest'te evsizliğin kriminelleştirilişine giden süreci, komünizm öncesini, ertisini, City is for all çatısı altında örgütlenen aktivist ve evsizlerin mücadelelerini, City for all sözcülerinden Gila ve Balog ile Budapest'te'deki kendi mekanlarında konuştuk. Bize kabul ettiği için Gila Balog'a ve tercümanlığımızı yapan, Aktivist Gorgi Hamoriye buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Evet, az sonra bu mülakatı dinleyeceksiniz. Ama önce birkaç not. Macaristan'da aşağı yukarı 11 bin tane barınma yeri var, evsizlikle evsizlere yönelik. Ancak evsizlerin ve City Foroğlu'nun dikkat çektiği üzere bu sayı yeterli değil. Macaristan genelinde 17.000 civarı evsiz insanın olduğu söyleniyor ve sadece Budapeşte'de de 4.000 evsiz olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1985'ten beri evsiz sayısının giderek arttığı, 200 üstüne çıktığı ve her senede bir önceki seneden katlandığı söyleniyor. E Tabii evsizlerle ilgili bir başka sorun soğuktan ölümler. E, 332 insan 2010 senesinde 332 evsiz yaşamlarını soğuk nedeniyle kaybetmiş. Bu 332 evsizin içinde şöyle bir e, raporlama yapmış cities Sadece sokaklarda yaşayanlar değil, elverişsiz koşullarda barınaklarda da yaşayanlar var. Hatta istatistikleri incelediğimizde bu barınaklarda, barakalarda yaşayanların ölüm oranları çok daha fazla çıkıyor. Aslında dünyanın her yerinden evsizlikle ilgili itirazlar. Evsizliğe yönelik olarak, evsizlere yönelik olarak yapılan ayrımcı, ırkçı uygulamalara karşı direnişler, direniş haberleri geliyor. En son Japonya'dan bir parkta barınan evsizlerin bu parktan çıkarılmalarına yönelik olarak bir imza kampanyası, küresel bir imza kampanyası başlatılmıştı. Tokyo'da, Shibuya'dan haber gelmişti. İşte Macaristan'ın dışında mesela Los Angeles ve çevresinde 53.800 evsiz oldu. Ve her sene de %27 olarak çok büyük bir rakam. Bu Department of Housing and Urban Development'ın yayınladığı raporlara göre her senede e, %20'ye %20 de bir artış olduğunu söylüyorlar. Ve tabii en fazla evsiz sayısı da New York'ta. New York rekoru kimselere vermiyor. Evet Macaristan'a dönersek Macaristan'da gerçekten çok vahim ırkçı bir yasa. E, kent merkezlerine ve tarihi alanları e, kirlettikleri görüntü kirliliği yarattıkları gerekçesiyle bir yasa ortaya çıktı ve bu yasaya karşı evsizlerin mücadelelerini hep birlikte dinliyoruz. First, I would like Öncelikle bu olanağı sağladığınız ve beni kabul ettiğiniz için Gila önce teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca size de tercümanlık I yaptığınız I için. If, I mean, en önce şöyle bir soruyla başlamak now. istiyorum. Acaba evsizlik Hungary. şimdilerde mi bir sorun olmaya başladı? Budapest, Macaristan'da know, ya da Budapest'te sadece Budapest'te de mi? Macaristan'da the evet. The evsizlik stuff. şimdilerde mi sorun oldu merak ediyorum. E, Evsizliğin sorun olarak ortaya yani çıktığı Böyle bir dönemden ki bahsedebilir miyiz? Böyle bir zamanı Neydi acaba e, belirlemek mümkün müdür? E, Sorunuzun ilk kısmı ile ilgili olarak sosyalist dönemde evsizlik diye bir sorun yoktu. Onu söyleyebilirim çünkü tüm evsizleri kamplara alıyorlardı ve çalışmak zorundaydılar. Ya da onları kurumlar alıyorlardı. Mesela içki problemi olanları, alkol bağımlılığının tedavi için, böylece sayıları azaltmaya çalışıyorlardı. Şimdi çok minimali, hayliyetlenen bir insan Ve bu insanları hızlı bir bir hızlı bir So Ama bu sorun halletmiyordu no, değil no, mi? Ah, ah, Hayır, ah, onlar da çözünmüyordu. So kind of Burada punitive da yine cezai tedbirler yeah, görüyoruz. Punitive. Kesinlikle, ah, %100, %100 öyle yeah. cezalandırıcı. Ve sorunuzun ikinci kısmıyla ilgili olarak, vatandaşlık belgesinde yaptığınız işle ilgili bir bölüm vardı ve orada işiniz gösterilirdi. Bu nedir? Burada yaptığınız iş ve işin müddeti yazar. Yeah. <gülüyor> Eğer çalışma süresi dolarsa diyelim ki orada üç gün yazıyor ve buna göre ben eğer pazartesi çalışıyorsam ve Cuma'ya geldiğimde belgemde hiçbir şey gözükmüyorsa işsizim diye beni kampa alırlardı. İkinci Dünya Savaşı hertesinde 60'lara kadar aslında konut sorunu yoktu. 80'lere gelince bu sosyal konutları içinde yüzlerce daire olan blokları yapmayı durdurdular. Sosyal konutların yanı sıra diğer konutlar da vardı. İnsanların paralarıyla satın aldıkları konutlar da vardı. İlçezlik sorunu olmadığından <gülüyor> o zamanlar <gülüyor> evsizlik sorunu da yoktu. Şehirlerde yaklaşık bu değil mi? So, yeah. <gülüyor> evet, 80'lere kadar. So, know, you know, Böylece bin kişiye bu They bu terimi biliyor musunuz? Uh, uh, evet evet so, like, biliyorum. Um, Tüm bu sosyal konutlardaki daireleri sattılar uh, ve bunu tam söylemedi uh, ama sanırım uh, evsizlik uh, sorunu da bu şekilde ortaya çıktı. The problem, the mm -hmm. And the, And the i̇nsanlar böylece sokaklara in mı terk edildi? Yo no, hayır no, so en başta böyle olmadı çünkü en başta konutlar o kadar buydu ki herkes own, kendi oturduğu sosyal konutu satın alabiliyordu. Böylece insanlar evlerine satın Or, alabildikleri ya da özelleştirmeyle, hı hı. Evet. özelleştirmeyle büyük şirketler satın aldı. Ayrıca sistemin değişmesinin ardından devlet teşekkürleri ve büyük fabrikalar çöktü. Çünkü onları finanse etmek imkansızdı. Ve bunların kendi sosyal konutları vardı. Çalışanlar burada oturabiliyorlardı. Herkesine bir yoktu ama buralarda oturulabiliyordu. Kullanım hakkına sahiptiler. Ve bu bunlar batınca... İşte Macaristan'da evsizlik da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü çalışacak yerde yoktu, oturacak yerde. Merak ediyorum, hükümet sanırım birçok hükümetler geçti. Neden onlar bir çözüm düşünmediler? Bu toplumsal bir problem, neden hiçbir şey yapmadılar? Bu sorun o zamanlar görünür değil miydi? Neden çözemediler? Yani problem neydi acaba? Visible at the time. What was the problem? bir İlk başta hükümet devreye girdi ve insanlara asker, asker koştur gibi yerler sağladı. En başta böyle bir mantığıta vardı. Protestolar başlamıştı. O sıralar sistemin değişmesinin hemen ardından 90'ların başında protestolar ve toplanmalar başladı. Yani 400-500 kişi bir araya giriyor ve insanlar evsiz kaldığından protesto ediyorlardı. Hükümet bu şekilde davrandı en önce. Yani ilk başlarda 1000-2000 kişiden fazlasından bahsedemeyiz. Ancak kapitalizm oturmaya başladıkça devlet teşekkürleri azaldı ve özelleştirmeler başladı. Artık daha az devlet teşekkürü vardı ve özelleştirme azgınlaşmıştı. Küçük işletmeler, tutunamadılar ve sosyal konut yoktu. Ayrıca konutların bakım giderleri de artıyor, artıyor ve artıyordu sosyal yardım hükümetten mondott, hiçbir yardım yoktu. Böylece birçok sorun birleşti ve bu sorunlar büyümeye de başladı. Başsorban a mezőgazdasági ahtalakulása'nın vad virágzásı, tehát, nem, nem jól sikerült igazán. Kisvállalkozások az nem segítette, a mezőgazdasági kisvállalkozások az nem segítette. E, és az, hogy e, Közben a közüzemi díjak, meg minden támogatás, megszűntése a közüzemi díjak, azok szépen fölventek az egy ég, égünk, egyre több hajlélt az ember. So, Evsizlerin krimine halliştirilmeleri nasıl başladı? Okay. Size bahsettiğim gibi, bir mean, 2 sene I önce sizin konuyla ilgili videomuzu izledim. Video ve şok oldumdu. Ago, Şimdi yeni bir, bir yasa var. Bunun oldu. hakkında da konuşabilir miyiz? Yasa ne diyor? Hmm, ne hakkında? Akribinalizalar, Evet videoda izlemiş olduğunuz 2011'den ve parlamentonun önündeki beyler ve orada 600 kişi var. 2000'lere kadar, 2000-2001 gibi evsiz insan sayısı artıyor ve barınakların sayısı da artıyor. Ama bu sayı, evsiz sayısının bir adım gerisinden gittiği için her zaman barınaktan daha fazla evsiz insan oluyordu. <gülüyor> Vagyaz ilyen... Uh... Aspışın hallo. Evet evet evet evet. Şimdi bu yasa parlamentoda geçti mi yoksa henüz tartışılmakta mı? Protestocular arasında 2003'te 2008 arasında bir başka grup daha vardı. The City of the Street, Sokan Kenti isminde. Ve sokaklardaki evsiz insanlara yardım etmekteydiler. Evsizlerin kriminalleştirmelerine karşı mücadele ediyorlardı. Mesela dilenmek yasaklanmıştı ve ayrıca çöplerden bir şey almaktı. Bu aktivistler genç insanlardı ve çoğu sosyal bilimlerdi. Ve evsizlere yardımcı oluyorlardı. 2009'da kriminelleştirme gerçekten başladı ve 2009'un yazında City for All, herkesin kenti grubu ortaya çıktı. New York'taki örneği adapte ettiler. En başta grubun yarısı aktivistlerdi. Evleri olan diplomalı ya da halen öğrenci olan aktivistlerle evsizlerin sayıları %50-50 gibiydi. Yani grubun yarısı evsizdi. Ancak şimdi grubun %80 kadar evsizlerden oluşmaktı. Evsizlere karşı ilk yasa denemesi 2010'da oldu. Bu bir yasa tasarısıydı ve buna karşı gösteri yapıldı ama 2012'deki tasarı yasalaştı ve artık kanun hükmünde. Bu yasa evsizliği cezalandıran, evsiz olmaya karşı ilk yasaydı. Çok kısa bir süre etkin oldu çünkü Anayasa Mahkemesi bu yasayı Anayasa'ya aykırı buldu ve 2012 Ekim'inde iptal etti. Sonra Anayasa Mahkemesi yasayı iptal edince de hükümet yasayı Anayasa'nın içinde aldı ki uygulayıp... Sonra anayasa mahkemesi yasayı iptal edince evet. de Nowayan hükümet yasayı anayasanın için aldı ki uygulayabilsin el ve el böylece al, kimse anayasaya karşı çıkamaz. 2013 tavasdan bekerült az alattörvénybe ve oktobr ve september be ırmény esett a országos törvény Bizen itt a világ örökség területi törvény által eş a településekhoz Az So hükümet anayasayı değiştirdi. Yes. Evet, sadece bunun için değiştirdi. This. Yes. peki anayasa değişikliği için parlamentoda belli bir yüzde önemli değişiklik yeah. için so de yes. sahiptiler, yes. öyle mi? So they are the power. Mutlak güçler var, mutlak güçleri var. Her istediklerini yapabilirler. Mesela baharda yasayı anayasanın içine yerleştirdiler ve Eylül'den itibaren de artık uygulamalar. Bu yasaya göre dünya kültürel miras bölgelerinin kamusal alanlarında evsizlerin bulunmaları yasaya aykırı ve her kentin kendi belediye başkanı evsizlerin kentin hangi bölümünde bulunmamalarının yasa dışı olduğuna karar verecek. Ve mesela bir battaniye ya da benzer bir şeyle Oralarda every uh, leader of the or, or the mayor of the uh -huh. city can decide which parts of the uh, city is uh, illegal uh -huh. to reside uh -huh. there. Uh -huh. And uh -huh. with the with the equipment like uh -huh. so, if, if you have a, I don't know like a blanket yes. or or anything like this. So what they what? The, yakalanırsanız the ne oluyor? Polis gelip hapse mi atıyor? Yani it? uygulama it öyle it? mi? Okay, so the law is active since, uh, September, Yasa Eylül'den bu yana uygulamadı ama Budapest'te belediye meclisi hangi bölgelerin evsizlere kapalı olduğunu ya da nerelerde yaşamalarının are, um, yasaklandığını yeni you know, kararlaştırdı. Hatta daha bir hafta so önce oldukça. Bu nedenle bu cezai tedbirlerin nasıl gerçekleşeceğini de so henüz bilmiyor. Bu Officially. ama bu nasıl doldu kanunda baba yeah, yeah, yeah. değil yes, mi? Yes, yes. Yeah, in, in teorik olarak biliyorum. We so, we don't know real examples and I tell you why. Henüz yaşanmış örnekleri yok ve ben size bunun nedeni aslında açıklayayım. Eğer polis gelip burada yaşayamazsınız diyecekse en önce birinin orada yaşayıp yaşamadığını bilmesi gerekiyor. Orada yaşadığımızı gösteren bir battaniye, sabun ya da yedek giysi vesaire, bunun gibi şeyler bulmaları gerekiyor. So they, somehow Ve bir şekilde they have to, burada um, oturduğunu belirlemeleri, sabitlemeleri you know, gerek ki, evet really bu insan really, burada yaşıyor diyebilsinler. Yes, so yani evidence. herhangi bir kanıt yeah, olması gerekiyor. Evet, herhangi bir kanıt olması gerek ve orada yaşadığını anlarlarsa burada yaşayamazsın, terk etmek zorundasın diyecekler. Ve eğer o kişi de terk ederse her şey tamam. Fakat terk etmezse yasayı çiğniyorsun ya da yasaya karşı geliyorsun diyerek sosyal hizmeti yapmaya zorlayacaklar. Ve eğer o kişinin ayakları yoktur ya da tek koldudur, mesela sosyal hizmet yapmaya uygun değildir ya da yapmak istemiyordur. O zaman ceza ödeyecek like ama ceza ödeyemeyecek durumdaysa so he, işte o zaman hapse atılacak. En başta if, uh, orada gerçekten uh, oturuyor hon mu, hon mu bunu bilmeleri gerek. Ve and, eğer then, o kişi orada yeah, oturuyor think, ve orayı terk etmiyorsa yeah. o zaman sosyal hizmette ceza, o da olmazsa yeah, para cezası, yeah, o da olmazsa hapis if away bu eğer kendine kendi bağını yapmışsa doğrudan hapse giriyor yani doğru söylüyorum bilmiyorum ama bir ilk iki ilçedeki belediye başkanlarının district, bu yasayı uygulayamayacaklarını söylediklerini not. okudum. Doğru mu bu? Doğru mu söylüyorum Budapest. yani? Merle gibi bu da beşte de üç bölge var. Buralar evsizler nelerde kalmayacağına karar almak istemedim. Ancak bunların iki tanesi zaten dünya kültür mirası belirlidir. Bu nedenle karar almalarına da gerek yok. Budapest'te neden neylerin sizlere yasaklanacağını karar almak istemeyen sadece bir ilçe var ve Macaristan'da sadece bir kentte, Güney Macaristan'da büyük bir kent olan Segit'in tümünde yasaklı hiçbir bölge yok. Bu bir adot, bu Meg olyan kerületek, amik bár be az övilegörősíbe benne van az 5. és az 1. kerület. Uh -huh. Természetesen jó nem hozott uh, rendeltet, de Újpestt uh, az téleg szerintem uh, solidáris uh, uh, meg gondolásból. I uh, didn't mean whether they are forbidden hangi or not. Yasaklanıp yasaklanmadığı değil. Alterini mayors is saying that no, we will not implement. Bunu bulamayacağız. Bu yasa insan haklarına aykırı diyeceğim şimdi. Başkaları yok mu? Nem, nem so they... so terbeni... kent so yani. Hmm. Macaristan'da ah, sadece <inaudible> bir tek kent. İşte bu Macaristan, Avrupa Konseyi olduğunu. için Avrupa insan hakları mahkemesi Avrupa Konseyi'ne başvuramaz. Because siz de gangster, freedom, Aslında birçok boyutlu bir sözleşme convention. <gülüyor> Avrupa Birliği'ne Birleşmiş Milletler'e ve aynı zamanda UNESCO'ya da iletişimler yolladık. UNESCO çünkü dünya <gülüyor> bütün mirası alanlarını kullanıyorlar, <gülüyor> o yüzden oraya da başvurduk. Şansa şimdiye dek hiçbir kurban yok çünkü yasa yeni yürürlüğe girdi ve eğer bir tek vaka olursa, birinin hapse gireceği bir örnek çıkarsa, işte o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliriz. <gülüyor> Akár a szociális miniszternek, EU miniszternek, hmm. úgy értem, vagy a lakhatási EU-s miniszternek nincs olyan hatásköre, ha csak valami nagyon nagy balhelyednek követnek hmm. És a, e, a kormányunk te hazudozza az EU-t, vagyis biztos. És Rassburgba csak akkor tudom menni, ha van egy olyan esetünk, akiket akik bezártak. És ilyen még ennyire nincs. Maybe an o, belki bir aktivist nasıl... bunu gerçekleştirmek <gülüyor> zorlamalı bunu. Bunun yapılması hakkında konuşuyorlar aslında. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Evet, okay. e, biraz okay. da so burası hakkında, bu yer hakkında konuşabilir miyiz? I mean, burası ne hissi? Uh, really evet. Gerçekten çok etkilendim. Tek de çok lezzetliydi. Teşekkür so ederim. That, that's, that's office. Burası ofis aslında. So this is ofisi of mi? No no. no. Yok kurtar no, no, no, no. no. O değil. Burası It's aslında sadece günlük barınma için bir ofis. Burayı kullanan organizasyonun adı da Menheim. The name of the organization which residing here is called Mannheim. So it is not yani Stiforol değil, c'tifol. <gülüyor> öyle Hep mi? Hayır, bir yeri yok, gerektikçe kilalıyorlar. Yemekler için toplantılayacak. Ben de buradayım çünkü bu derneğin eğitim edilmelerini ediyor. ediyorum. Burada banyo yapabiliriz, yemek veriyorlar. Bir gazete çıkartıyoruz. <gülüyor> Steve Foros'a %100 aktivist <gülüyor> bir grupla yasaya karşı meclisi işgal ettiler, şarkılar söyleyip oturma elemi yaptılar. konuşmak ister mi? zorlamak istemem. 19 yıldır evsizlerle çalışıyorum, barınaklarda yaşıyorum sokakta değil. Alkolik olmam nedeniyle böyle oldu. İki haftada bir bir gazetede yazıyorum Sağol ve senede bir kere de İngilizce ve Almanca yayınlanan bir yayında da yazıyorum. Down, Down sendromlulara yönelik bir projede ve işte el yönelik bir eğitim e projesinde e çalışıp iki projeden e e de para kazanıyorum. Yerden bir polatı koşmaları alabilmeyin, programı mı mega menheli alabilmeyin, programı mı, yedek makyajı da taraşayı mı? Şimdi. Ve bu arada, bu arada, bu e i̇tim evsizleri hakki itim. Evsizler projesi insan hakları ile ilgili. Haklarını ihlal edildiğinde neler yapılması gerektiği üzerine. Down sendromlularla olan da benzer. Toplum onları dışladığında nasıl davranması gerektiği üzerine. Aslında muhtemelen ben mutlak ne olacak, ne hayal edecek hayal etmeyenler. İşte aldatıcılar çok Nemçaka abba, hiç ermesinler nekilet 17 arasında de, engelli de, o, ya da hastalığı de, olan çok insan o, oluyor de, mu? Olması lazım de, gibi, düşünüyorum yani. gibi düşünüyorum da. 40-50 yaş üzeri be, kardiyovasküler hastalıklar veya akciğer hastalıkları dolaşım sistemi hastalıkları yer gibi yer hastalıkları var. Kuligatapaça olmayanlarda evet, epey fazla. Öncelikle ben Betegek Jones'la pek böyle bir şey. İş iş betege, iş iş lokan yum kapnak, vay vay Hastanelere gidemiyorlar. De de de de sosyal güvenlik yok mu? sosyal. güvenlik olarak az bir parayla sağlık özel, hizmeti alıp götür. İlaçlarda düşük bir de yüzdeyle de satın alabiliyoruz ve de ayrıca de yoksul ve de evsizlere destek de olan bir program da var. Avrupa çapında. Ama de çok çok az bir şey. Oyan piti bulmuyoruz. Eee. Daha da 1.5 öde ayyukan Avrupa'lızak. Ben yok eviş abból nem lehet fönntartani egy lakást, még, még éhen halni nem lehet, Tehát ez egy anyagi, anyagi segítség? Ez anyagi támogatás, meg az ellátórendszerben van innyeg, kaja, meg ez, meg az, meg amaz, de a magyar állam arra törekszik, hogy a szegények minél kevesebb segítt kaphassanak. És a gyógyszereket is kapnak mondjuk ilyen helyeken? Igen, van ilyen a A hajlátalállatásban van vagy innyeres gyógyszerellátás. Evet, evet, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Olur, Sağ olun. Bu arada bu B -B hafta eğitim programını kaydolmak için BBC geliyor. Ki çocuk? A BBC. BBC, A BBC. Evet, sevgili dinleyiciler, az önce Macaristan'daki evsizlerin sorunlarını ve son yasa karşısındaki ırkçı uygulamaları başlarına gelebilecek olanları Is for All çatısı altında örgütlenen aktivist ve evsizlerin temsilcisi Gila Balok ile konuştuk. Bizim mülakatımızın hemen ertesinden BBC oradaydı. BBC orada yaptıkları eğitim programını yayınladı. Biz sormaya çekinmiştik Gila'ya. En önce kendini nasıl tanımlarsın demeyi çok arzu ettim ama kıracağım diye bundan çekindim. BBC muhabiri sordu. Gila ben kendimi en önce alkolik sonra evsiz olarak tanımlarım dedi. Evet sevgili dinleyiciler programı kapatıyoruz ancak en önce bir duyuru. Adalar savunmasının basın toplantısına çağrıları var. 1 Şubat 2014 Cumartesi yarın saat 13.30'da Büyükada Şehir Hatları Vapuru iskelesi karşısı Yıldızlar Kafede buluşuyorlar. Ulaşım Kabataş 12 Şehir Hatları Vapuru, Bostancı 12 Büyükada Motoru ve Maltepe iskelesinden saat 12.30'da basın mensuplarına motor kaldırılacak diyorlar. Adaları savunuyoruz. Marmara ve Ege Denizi'ni bir bütün olarak yapılaşmaya açan anlayışa karşı yapılaşma ve rant tehdidi altındaki tüm adalarımızı Gökçe Adası, Bozcaada'yı, Ayvalık Adaları'nı, Kınalıyı, Burgaz'ı, Heybeli'yi, Büyükada'yı, Sedefi, Tavşanı, Kaşık Adası'nı, Yassı Adayı, Sivri Adayı adaları savunacağız diyorlar. Ve bir çağrıları daha var. Hırsız var diyorlar. Yassı Ada'nın ismi çalındı. Evet sevgili dinleyiciler bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41